Evet, peygamberlerimizin bu beşareti hakikaten herkesi ümitlendiriyor. Bu ayetin tersinde inananlar Allah'tan korkun, ona ulaşmaya bir silahın yolunda cihat edin ki kurtulasınız. Bu ayetin tersinde en büyük düşman olan nefsinizle cihat edin, mücadele edin ki kurtulasınız. Ona uyduğunuzda Allah'a asi olmuş olursunuz. Bu Allah'tan korkunuz, nefsinizle mücadele, mücadelede sizlere yardımcı olacak, yol gösterecek Allah'a vasıl edecek bir vesile, müşrid arayın Allah'a ulaştıracak bir vesile arayın. Bu emir yani. Bunu efendim, tefsirlerde, bu vesileden kasıt nedir diye yorum yapmışlar. Kur'an okumak, Allah'a ulaştırır mı ulaştırır vesile? Namaz kılmak, Allah'a ulaştırır mı ulaştırır vesile? İbadet etmek, sadaka vermek, oruç tutmak, hepsi Allah'a ulaştırır vesile. Ama burada kastedilen o değil. Onları yaptıracak bilgiyi de donanımı da sana sağlayacak bir nesileye ihtiyaç var. Sen durup dururken, mesela e, Zilhiççenin ilk 10. gününde oruç tutmak çok faziletli, ibadet etmek çok faziletli. Bunu hepimiz bildiğimiz halde bir kardeşimiz hani bir şey dokümanla açıklamış şeydi. E, Aa, ya, hakikaten biz bu faziletten istifade edelim diye bir harekete geldi insanlar değil mi? hiç oluşturtmayanlar o gün oluşturttular. Daha fazla ibadetle kendilerini meşgul ettiler. İşte vesile oldu bu. Birisi vesile oldu o işe. Burada vesileden asıl kasıt irşat makamında insanların gözünü açan, Efendim yol gösteren, bilgilendiren daha da ötesi önündeki engelleri kaldıran. Nefisle mücadelesinde destek ve yardımcı olan asıl edilen bu. Çünkü bak arkasından ne diyor? Ona ulaşmaya vesile arayın. Yolunda ceh gayret edin, mücadele edin ki kurtulasınız. Mücadelede sana destek ve yardımcı olacak, yolda yöntem gösterecek bir vesileye yapışacaksın. Burada müşri tarifi ediyor bak. Apaçık müşri tarif ediyor. Müşridin görevi bu. Müşrik nedir diye sorarsam siz ne dersiniz? Kendisi için yaşayan insan değil. İnsanları Hakk'a ulaştırmak için yaşayan insandır müzik. Bu kadar. Kısa tarih o. Bu. bu tanıma uymayan kişi de mürşit değildir. Ama tabii bu insansa yaşamak için başkalarına da muhtaç olmayacak. El açmayacak. Mürşit'in tanımlandığı bir de Helalinden kazanmak için bir işi, bir mesleği olacak. Şimdi ya koca veli Allah dostu niye böyle efendim şey şunlar çobanlıkla uğraştır, tercihcilikle uğraştır? Bakıyorsun birçok mürşitlerin Meslekleri böyle çok enteresandır yani insanı eğiticidir sabur veren sabur aşılayan, metanet veren efendim hayattan ders almasını sağlayan şeyler yani uğraştıkları mesleki alanları da yine insanlara hizmet içindir içimlerinde bir taraftan temin ederler insanlara muhtaç olmasınlar diye ama bütün işleri güçleri Peygamberimizin mesleği var mıydı vardı herkesin mesleği hep hep peygamberin mesleği var dikkat edin. Efendim ama peygamber asıl işi insanları hakta davetti değil mi? Asıl işi oydu. Dolayısıyla gerçek mürşitlerde peygamberlerin varisleri olan mürşitlerde halkı hakta davettir metotları, yolları, yöntemleri.